10. Hüccet-i İmani'ye 20. Mektup Bismihi Sübhaneh ve im min şeyin illa yusebbihu bihamdih Bismillahirrahmanirrahim La ilahe Allahu vahdahu la şerike leh lehul mulku ve lehul hamd yuhyi ve yumit ve huve hayyun la yemut biyedihil hayr ve huve ala kulli şeyin kadir ve ileyhil masir Sabah ve akşam namazından sonra tekrarı pek çok fazileti bulunan ve bir rivayeti sahihada ismi azam mertebesini taşıyan şu cümleyi tevhidiyenin bir kelimesi var. Her bir kelimesinde hem birer müjde ve beşaret, hem birer mertebeyi tevhid-i rububiyet, hem bir ismi azam noktasında bir kibriyay vahdet ve bir kemali vahdaniyet vardır. Bu büyük ve ulvi hakikatların izahını sair sözlere havale edip bir vade binaen, şimdilik mücmel bir hülasa suretinde iki makam, bir mukaddime ile ona bir fihriste yapacağız. Mukaddime, kat'iyyen bil ki hilkatin en yüksek gayesi ve fıtratın en yüce neticesi imanı ı billah'tır. Ve insaniyetin en ali mertebesi ve beşeriyetin en büyük makamı iman-ı billah içindeki marifetullah'tır. Cin ve insin en parlak saadeti ve en tatlı nimeti o marifetullah içindeki muhabbetullah'tır. Ve ruhu beşer için en halis sürur ve kalbi insan için en safi sevinç o muhabbetullah içindeki lezzeti ruhaniyedir. Evet, bütün hakiki saadet ve halis sürur ve şirin nimet ve safi lezzet elbette marifetullah ve muhabbetullah'tadır. Onlar onsuz olamaz. Cenabı Hakk'ı tanıyan ve seven nihayetsiz saadete, nimete, envara, esrara ya bil kuvve veya bil fiil mazhardır. Onu hakiki tanımayan, sevmeyen nihayetsiz şekavete, alama ve evhama manen ve maddeten müptela olur. Evet, şu perişan dünyada avare nev'i beşer içinde semeresiz bir hayatta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 kudretine istinat eder, o vahşetgah dünya bir tenezzühgâha döner ve bir ticaretgah olur. Birinci makam, şu kelam-ı tevhidinin on bir kelimesinin her birinde birer müjde var ve o müjdede birer şifa ve o şifada birer lezzet-i maneviye bulunur. Birinci kelime, la ilahe illallah da şöyle bir müjde var ki, hadsiz hacata müptela. Nihayetsiz adanın hücumuna hedef olan ruhu insani, şu kelime de öyle bir noktayı istimdat bulur ki, bütün hacatını temin edecek bir hazini rahmet kapısını ona açar ve öyle bir noktayı istinat bulur ki, bütün adasının şerinden emin edecek bir kudreti mutlaka'nın sahibi olan kendi maabudunu ve halikını bildirir ve tanıttırır, sahibini gösterir. Mâlik-i kim olduğunu ira'e eder ve o ira'e ile kalbi vahşeti mutlakadan ve ruhu hüznü elîmden kurtarıp ebedî bir ferahı, daimî bir sürûru temin eder. İkinci kelime vahdehu. Şu kelimede şifalı, saadetli bir müjde vardır. Şöyle ki kainatın ekser envâi ile alakadar ve o alakadarlık yüzünden perişan ve keşmekeş içinde boğulmak derecesine gelen ruhu beşer ve kalbi insan, vahdehu kelimesinde bir melce, bir halaskar bulur ki onu bütün o keşmekeşten, o perişaniyetten kurtarır. Yani vahdehu manen der, Allah birdir. Başka şeylere müracaat edip yorulma, onlara tezelül edip minnet çekme, onlara temelluk edip boyun eğme. Onların arkasına düşüp zahmet çekme, onlardan korkup titreme. Çünkü, sultan-ı birdir. Her şeyin anahtarı onun yanında, her şeyin dizgini onun elindedir. Her şey onun emriyle halledilir. Onu bulsan, her matlubunu buldun, hadsiz minnetlerden, korkulardan kurtuldun. Üçüncü kelime, lâ şerîke leh, yani,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 Fakat, ezel ebed sultanı olan Cenabı Hak, saltanatında şeriki olmadığı gibi, icraat-ı dahi mu'inlere, şeriklere muhtaç değildir. Emr-i iradesi, havl kuvveti olmazsa, hiçbir şey, hiçbir şeye müdahale edemez. Doğrudan doğruya herkes ona müracaat edebilir. Şeriki ve mu'ini olmadığından, o müracaatçı adama yasaktır, onun huzuruna giremezsin denilmez. İşte şu kelime ruhu beşer için şöyle bir müjde verir ki imanı elde eden ruhu beşer manisiz, müdahalesiz, hailsiz, mümanaatsız her halinde, her arzusunda, her anda, her yerde o ezel ve ebed ve hazain rahmet maliki ve defa-i sahibi olan cemili zülcelal Kadirü'z-ülkemal'in huzuruna girip hacatını arz edebilir ve rahmetini bulup kudretine istinad ederek kemal ferah ve süruru kazanabilir. Dördüncü kelime lehul mülkü yani mülk umumen onundur. Sen hem onun mülküsün, hem memlûküsün, hem mülkünde çalışıyorsun. Şu kelime şöyle şifalı bir müjde veriyor ve diyor. Ey insan! Sen kendini kendine malik sayma. Çünkü sen kendini idare edemezsin. O yük ağırdır. Kendi başına muhafaza edemezsin, belalardan sakınıp, lebazımatını yerine getiremezsin. Öyle ise beyhude ızdıraba düşüp azap çekme, mülk başkasınındır. O malik hem kadirdir, hem rahimdir. Kudretine istinad et, rahmetini ittiham etme, kederi bırak, keyfini çek, zahmeti at, safayı bul. Hem der ki, manen sevdiğin ve alakadar olduğun, ve perişaniyetinden müteessir olduğun ve ıslah edemediğin şu kainat bir kadir Rahim'in mülküdür. Mülkü sahibine teslim et, ona bırak. Cefasını değil, safasını çek. O hem hakîmdir hem rahîmdir. Mülkünde istediği gibi tasarruf eder, çevirir. Dehşet aldığın zaman İbrahim hakkı gibi Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler de pencerelerden seyret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 ve lezzetin zevalini düşünüp o elemden feryat etme çünkü o nimet meyvesi bir rahmet-i bi'nihayenin semeresidir ağacın bakı ise meyve gitse de yerine gelen var nimetin lezzeti içinde o lezzetten 100 derece daha ziyade lezzetli bir iltifat rahmeti hamd ile düşünüp lezzeti birden 100 derece yapabilirsin Nasıl ki bir padişah-ı sana hediye ettiği bir elma lezzeti içinde, yüz belki bin elmanın lezzetinin fevkinde, bir iltifat-ı şahane lezzetini sana ihsas ve ihsan eder. Öyle de, lehul hamd kelimesiyle, yani hamd ve şükür ile, yani nimetten in'amı hissetmekle, yani mün'imi tanımakla ve in'amını düşünmekle, yani onun rahmetinin iltifatını,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 Yüzde 99 meyvesi onundur. İşte şu kelime şöyle fani ve aciz beşere nida eder, müjde verir ve der: Ey insan, hayatın ağır tekelini omuzuna alıp zahmet çekme, hayatın fenasını düşünüp hüzne düşme, yalnız dünyevi ehemmiyetsiz meyvelerini görüp dünyaya gelişinden pişmanlık gösterme. Belki o sefine vücudundaki hayat makinesi hayıka yuva aittir.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 ve şükret ve anla ki vazifeni istikametle yaptığın vakit o sefinenin verdiği bütün netaiç bir cihetle senin defteri amaline geçer sana bir hayatı bâkıyeyi temin eder seni ebedî ihya eder 7. kelime yümit, yani mevt'i veren odur yani hayat vazifesinden terhis eder fani dünyadan yerini tebdil eder külfet-i hizmetten azat eder yani hayatı faniyeden seni hayatı bakiyeye alır. İşte şu kelime şöylece fani cin ve inse bağırır der ki: Sizlere müjde. Mevt idam değil, hiçlik değil, fena değil, inkraz değil, sönmek değil, firak-ı ebedi değil, Adem değil, tesadüf değil, failsiz bir inidam değil. Belki bir Fail-i Hakîm-i Rahîm tarafından bir terhistir bir tebdil mekandır, saadet ebediye tarafına, vatan aslilerine bir sevkiyattır. Yüzde doksan dokuz ahbabın mecmua olan âlem-i berzaha, bir visal kapısıdır. 8. kelime وَهُوَ حَيُّنْ la يَمُوتْ Yani, bütün kainatın mevcudatında görünen ve vesile-i muhabbet olan kemal ve hüsün ve ihsanın hadsiz bir derece fevkinde, bir Cemal ve Kemal ve İhsan'ın sahibi ve bütün mahbublara bedel bir tek cilve-i cemali kafi gelen bir mabudul lemyezel, bir mahbubu layezalin ezeli ve ebedi bir hayatı daimesi var ki şaibey-i zeval-ü fenadan münezze ve avarızı naks-ı kusurdan müberradır. İşte şu kelime cin ve inse ve bütün zîşûra ve ehli muhabbet ve aşka ilan eder ki Sizlere müjde mahbublarınızdan nihayetsiz firakların yaralarını tedavi edip merhem süren bir mahbubu bakiniz var. Madem o var ve bakidir, başkaları ne olursa olsun merak çekmeyiniz. Belki o mahbublarda sebebi muhabbetiniz olan hüsn-ü ihsan, fazl kemal o mahbubu bakinin cilve-i cemali bakisinden çok perdelerden geçip gayet zayıf bir gölgenin gölgesidir. Onların zevalleri, sizleri incitmesin. Çünkü onlar bir nevi aynelerdir. Aynelerin değişmesi, şaşâ-i cemâlin cilvesini tazeleştirir, güzelleştirir. Madem o var, her şey var. Dokuzuncu kelime, bi'edihil hayr. Yani, her hayır onun elindedir. Her yaptığınız hayrat, onun defterine geçer. Her işlediğiniz amali salihâ yanında kaydedilir. İşte şu kelime cin ve inse nida edip müjde veriyor, diyor ki Ey biçareler, Mezaristana göçtüğünüz zaman Eyvah! Malımız harap olup, sayimiz heba oldu. Şu güzel ve geniş dünyadan gidip, dar bir toprağa girdik demeyiniz. Feryat edip me'yus olmayınız. Çünkü sizin her şeyiniz muhafaza ediliyor. Her ameliniz yazılmıştır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 ücret almaya gidiyorsunuz. Evet, geçen baharın defteri amalinin sayfeleri ve hidematının sandukçaları olan tohumları, çekirdekleri muhafaza eden ve ikinci baharda gayet şaşalı, belki 100 derece aslından daha bereketli bir tarzda muhafaza eden neşreden Kadir Zülcelal. Elbette sizin de netayici hayatınızı öyle muhafaza ediyor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 Yeniden yeniye icat ettiği hatsiz masnuatı, nihayetsiz kudretine, nihayetsiz lisanlarla şahidet ederler. İşte şu kelime dahi şöyle müjde eder der ki: Ey insan, yaptığın hizmet, ettiğin ubudiyet boşu boşuna gitmez. Bir dar mükafat, bir mahalli saadet senin için ihzar edilmiştir. Senin şufani dünyana bedel, bakı bir cennet seni bekler. İbadet ettiğin ve tanıdığın Zülcelal'in vadine iman ve itimat et. Ona vadinde hulf etmek muhaldir. Kudretinde hiçbir cihetle noksaniyet yoktur. İşlerine acsı müdahale edemez. Senin küçük bahçeni halkettiği gibi cenneti dahi senin için halk edebilir ve halk etmiş ve sana vaad etmiş ve vaad ettiği için elbette seni onun içine alacak. Madem bil müşahede görüyoruz, her senede yeryüzünde hayvanat ve nebatatın 300 binden ziyade envalarını ve milletlerini, Kemal intizam ve mizan ile, Kemal sürat ve suhuletle haşredip neşreder. Elbette böyle bir kadiri zülcelal, vadini yerine getirmeye muktedirdir. Hem madem, her senede öyle bir kadiri mutlak, haşrin ve cennetin numunelerini binler tarzda icat ediyor. Hem madem, bütün semavi fermanları ile saadet-i ebediyeyi vaad edip, cenneti müjde veriyor. Hem madem, bütün icratı ve şuunatı hak ve hakikattır ve sıdk ve ciddiyetledir. Hem madem, asarının şehadetiyle, bütün kemalat, onun nihayetsiz kemaline delalet ve şehadet eder ve hiçbir cihette naks ve kusur onda yoktur. Hem madem hulful vaat ve hilaf ve kizb ve aldatmak en çirkin bir haslet ve naks kusurdur. Elbette ve elbette o Kadir-i Zülcelal, o Hakîm-i Zülkemal, o Rahîm-i Zülcemal vaadini yerine getirecek, saadet-i ebediyye kapısını açacak. Adem babanızın vatanı aslısı olan cennete sizleri ey ehli iman idhal edecektir. birinci kelime. Ve ileyhil Yani ticaret ve memuriyet için mühim vazifelerle bu darı imtihan olan dünyaya gönderilen insanlar ticaretlerini yapıp vazifelerini bitirip ve hizmetlerini itmam ettikten sonra yine onları gönderen Halıkü'z-Zülcelal'ine dönecekler ve Mevla-i Kerimlerine kavuşacaklar. Yani, bu dar-ı gidip, dar-ı bâkîde huzur kibriyaya müşerref olacaklar. Yani, esbab dağdaasından ve vesaitin karanlık perdelerinden kurtulup, Rabb-ı rahimlerine makar-ı ebedisinde perdesiz kavuşacaklar. Doğrudan doğruya herkes, kendi haliki ve mabudu ve Rabb'i ve Seyyid'i ve maliki kim olduğunu bilecek ve bulacaklar. İşte şu kelime bütün müjdelerin fevkinde şöyle müjde eder ve der ki, Ey insan! Bilir misin nereye gidiyorsun ve nereye sevkolunuyorsun? 32. sözün ahirinde denildiği gibi, dünyanın bin sene mes'udane hayatı, bir saat hayatına mukabil gelmeyen cennet hayatının ve o cennet hayatının dahi bin senesi, bir saat rü'yet-i cemaline mukabil gelmeyen bir Cemil-i Zülcelal'in daire-i rahmetine ve mertebeyi i huzuruna gidiyorsun. Mübtela ve meftun ve müştak olduğunuz mecazi mahbublarda ve bütün mevcudat-ı dünyeviyedeki hüsün ve cemal, onun cilve-i cemalinin ve hüsn esmasının bir nevi gölgesi ve bütün cennet bütün letaif ile bir cilve-i rahmeti ve bütün ihtiyaklar ve muhabbetler ve incizaplar ve cazibeler bir lem'ayı muhabbeti olan bir mabudü'l emyezelin bir mahbubu layezalin daire-i huzuruna gidiyorsunuz ve ziyafetgahı ebedisi olan cennete çağrılıyorsunuz Öyleyse kabir kapısına ağlayarak değil, gülerek giriniz. Hem şu kelime şöyle müjde veriyor, diyor ki, Ey insan! Fenaya, ademe, hiçliğe, zulümata, nisyana, çürümeye, dağılmaya ve kesrette boğulmaya gittiğinizi tevehüm edip düşünmeyiniz. Siz fenaya değil, bekaya gidiyorsunuz. Ademe değil, vücudu daimiye sevk olunuyorsunuz. Zulümata değil, alemin Nur'a giriyorsunuz. Sahip ve maliki hakikinin tarafına gidiyorsunuz. ve Sultan ezeliinin pay tahtına dönüyorsunuz. Kesrette boğulmaya değil, vahdet dairesinde tenefüs edeceksiniz. Firaka değil, Visale mütebecihsiniz.